Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kasas suresinin son ayeti kalmıştı. Ona da bir göz atalım. Ve böylece bu bitmiş olsun inşallah. Tabi kasas suresi bitmez de yani bizim süremiz dolmuş ve konuşmalarımız bitmiş olsun. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ve la ted'i'u ma allah ilahen ahar la ilahe illahu, hu küllü şeyin halikün illa ve şeyhu lehül hükmü ve lehi turcaun ve la ted'i'u ma allahe ilahen ahar yani meal olarak okuyalım sonra bakalım. Allah'ın yanında bir başka tanrıya çağırma. Tanrı'yı olacak çağırma. Hiçbir tanrı yoktur. Sadece o, onun yüzü, zatı dışında her şey helak olacak. Hüküm yalnız onundur. Ancak ona döndürüleceksiniz. Velayetü onu, la ilahe ahar. Allah'la birlikte başka ilahları çağırmayın. Çağırmayın. Ve latetü çağırma, dua etme, isteme yani böyle bütün me Allah'la birlikte ilahın ahar. Diğer başka bir ilah burada tanrı diye çevrilmiş de. Başka bir ilah çağırma. Ancak burada me <gülüyor> Allah Allah ile birlikte başka ilah çağırma. Diyor. وَلَا تَدِعُوا çağırma mı اللّٰهِ إِلَٰهٍ آخَرًا Allah ile baş, birlikte başka ilah çağırma. Ne demek bu? Allah ile birlikte başka ilah çağırma. Allah ile birlikte Allah ile birlikte diyor. Yani senin zatında zaten mevcut olan ilahi hakikat. hakikat ilahi Allah. Ya yani zaten senin zatında var. Evet. E bir de ne de ondan birlikte o sende olduğu halde gidip başka ilah çağırıyorsun. Başka ilah arıyorsun." demiş. "Ve la <gülüyor> te dû çağır mı ne Allah Allah ile birlikte ilahen ahara. Ondan gayrı, ondan başka bir ilah çağırma. Çağıramazsın zaten yok. Yani çağırsan da